Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm İnşallah e, Bugünkü Tersir dersimize başlayalım <gülüyor> e, Evet Okuyacağımız bugünkü dersimizde e, Süreyi Nisa 173 2'den itibaren zannediyorum. 171'den itibarenmiş. Evet. 171'den itibaren sonuna kadar eee 170 son buluyor zaten. Evet bu ayet kelimelere şöyle bir bakalım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehli kitap la taulu fi dinikum. Ey ehli kitap dininizde eee <gülüyor> sınırları aşmayın. Ee, size ne deniyorsa doğru Neyse onu söyleyin vetakululu alallah illal hak Allah hakkında e, ancak doğru olanı söyleyin tabi böyle bir başlangıçtan sonra e, esas ne demek istediğini daha sonra anlatıyor e, daha önceki geçen ayetlerdeki yanlışları söyledikten sonra yani Allah hakkında Ee, Resulullah hakkında, İsa Aleyhisselam hakkında yanlışları düzelttikten sonra şimdi de açıktan ne demek istediğini tekrar ederek bu ayet-i kerimede e, şunları şunları yapmayın. Bunlar çünkü tehlikeli sözlerdir diye bize söyleyecek. Nedir onlar? İnnemel Mesih'u İsebnu Meryem Meryem'in oğlu İsa Mesih <Sessizlik> ancak nedir? Resulullah'i Allah'ın peygamberidir. Ona Allah'ın ailesi, işte evladı, babası, böyle üçlemelerde bulunmayın. O Allah'ın ailesine ait, Allah'ın e, uluhiyetine ortak bir cümleyi kurmayın diyor. Ve kelimetühü onun kelimesidir. İlga ettiği, elgaha ila Meryem'e, meryem e ilga ettiği koyduğu Allah'ın e, kelime, burada kelime, bildiğimiz bir söz değil ama emir manasına ya da ilga ettiği bir emir veyahut da ilga ettiği bir sırdır. Ayrıca bu sırın diğer bir ifadesi de ve ruhum Minhu kendisinden bir ruhtur. Sadece bir kelime değil, bir emirle var olmuş değil, aynı zamanda kendisinde de Allah'ın verdiği ruhu vardır ve hem ruh hem de Allah'ın Meryem'e ilga buyurdu. bir kelimesidir diye aynı zamanda da bu böyle diye de onu ilahlaştırmayın Resulullah'tır Allah'ın resulüdür. Eee fa amenu öylese Allah'a billahi Allah'a iman edin ve rusulihi peygamberlerine de iman edin. Burada e, peygamberlerine derken Kur'an'da bunu bahsettiğine göre bizim peygamberimizi de Onlara, onlara imana davet ediyor. Yani son peygambere de iman etmeniz e, gerekiyor. Yani bir ehli kitabın e, bugün itibarıyla İslam dini ehli kitaptan ne istiyor? Ne şekilde onların imanı makbul olur sorusuna bu ayet-i kerime cevap oluyor. Fe aminu billahi ve rusulihi. <gülüyor> Allah'a ve bütün peygamberlerine de iman edin. İsa selam konusunda tartışıyorsunuz. Bir sürü aşırılıklara giderek onun hakkında da aşırı sözler efendim söylüyorsunuz. Bunların hiçbirini yapmayın hatta diyor ve la tekulu selase. <gülüyor> Allah üçdür de demeyin. Allah hakkında eee perzon e, ve şahsiyet olarak Allah'ın vahtaniyetini e, hem söyleyip hem de onun arkasından efendim Allah üçün üçüncü'südür. behutta Allah üçtür Efendim Allah'ın e, ailesini Meryem İsaalesinin ve Allah'ın zatı diye böyle üçlemeyi yapmayın İntehu, artık bunu bırakın nihayet verin hayıral <gülüyor> leküm sizin için bu hayır olur Eğer ki bundan vazgeçerseniz sizin için hayırlı olur Allah hakkında söylemeniz gereken nedir İlama Allahu ilahı İnnemellahu ilah. Ancak Allah birdir. İlahun vahidun bir ilahdır. Sübhanehu en yekune lehu veleddi. Allah'ı tesbih ederiz, tenzih ederiz. Onun bir oğlu olsun. Lehu ma fis ve ma fil ard. Onun bir oğlu değil, yer ve göktekler hepsi onundur. Ona onun emrine e, amada ve onun hükümranlığına kabul eder. Ve her şey onundur. Sadece bir oğul ona ittihaz etmiş olmakla ona bir şeyler kazandırmış olmuyorsunuz. Ne yapmış oluyorsunuz? Onun var olan gücünü azaltmış oluyorsunuz. Çünkü bir bölü 3 olunca o bir daha da azalmıştır. Onun gücünü azaltmış olursunuz. Onun gücüne güç katmış olmuyorsunuz. Öyleyse bu yanlıştır matematiksel olarak da. Efendim Düşünce boyutunda da Allah'a gücünü çoğaltmıyorsunuz. Aksine Allah'a var olan inancınızı zafa düşürmüş ve gücünü de bölmüş oluyorsunuz. Bundan kaçının, bu doğru değil. Allah bundan uzaktır, tenzih ederiz onu. Ona inanacaksanız doğru inanış, Allah'ın bir olduğunu, ilahi vahid olduğunu inanmanızdır. Ve kefa billahi vekila, vekil olarak Allah yeter. Buraya kadar e, konu itibarıyla konu bütünlüğün e, yüz, Efendim 60 hatta 159'dan 171'e kadar İsa Aleyhisselam'ı olayıyla doğuşundan e, vefatına, vefatı dedim tabii ki e, e, bu gökyüzüne çekilişi manasında söyledim. Dolayısıyla o zamana kadar bu bölümlerin hepsini de Efendim bir bölümde birkaç ayet-i kerime içerisinde bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonraki ayet-i de yine İsa Aleyhisselam'la ilgili ama aşırı sözlerini tenkit eden bazılarının e, efendim, Yahudilerin İsa Aleyhisselam'a yaptıklarıyla ilgili istikbar ve istinkaf kelimeleriyle ilgili ayetleri gelecek. Yani e, kimileri de İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırırken kimileri de İsa Aleyhisselam peygamber olarak bile kabul etmedikleri ayetleri göreceğiz. Şimdi son okuduğumuz manasını vermeye çalıştığımız bu ayeti şöyle özet halinde tekrar bir mahal olarak ele alalım. Ey kitap ehli dininizde sınırları aşmayın ve Allah Celle Celaluhu katında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda ve var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Şimdi bu ayet-i kerime, ayet kerime bu bölümünde dikkat buyurulması gereken bir diğer hususta. Ee, Sınırları aşmayın Allah'ın katında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih'tir diye. Meryem oğlu İsa Mesih'tir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir ifadedir. Hem de birkaç yerine. Dolayısıyla Kur'an'da İsa Aleyhisselam'a Mesih denmez gibi yorum yapan bazı hocaları görüyorum. Doğru değil. İsa Aleyhisselam'ın Mesih olarak söylendiği Kur'an-ı Kerim'de vakadır Birçok yerde de burada da yine İnne diye. yani Kur'an-ı Kerim'e göre İsa Mesih'tir. Yahudilerin bir kısmı bunu kabul etmediği için hayır Kur'an'da da böyle bir şey yok diyenlere rastlarsanız bu ayet-i kerimi hatırlatalım. Yani İsa Aleyhisselam Mesih olduğuna dair e, bu ayet-i ve bunun gibi dört tane farklı yerlerde. Yahudiler böyle bunu reddederler ve bunu da biraz sonraki ayet-i kerimede de göreceğiz. Onlara göre Mesih denilen kişi daha gelmemiştir ve sonra gelecek ve son gelen veyahut da başka bir peygamber diye. Çünkü onların amacı Yahudiliğin bazı nesh olunan hükümlerinin hala geçerli olduğunu kabul etmek için bu inatta bulunurlar. Sözü umana Yahudilerle iş birliği olan insanlarda da böyle tefsirlere, böyle sözlere bazı ayetlerden, kaynaklı olarak söylerler ama bu ayet kelimesi bu tefsiri yaparken devre dışı bırakarak yaptıklarını hatırlatmak ister. <gülüyor> Bundan sonraki ayet kelimeye geçelim. 172. ayet kelime. Len <gülüyor> yesten ki fel Mesih en yekuna abden lillah. Şimdi aşırı uçta olanları burada düzeltmeye çalışıyor ayet kelime. Mesih kendisini Allah'ın kulu olma ...konusunu e, itiraftan ve böyle söylemekten çekinmez. Bundan kaçınmaz. Mesih İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu olduğunuz söyler. Birilerine biz sürekli gittiğimiz yer toplantıda da şurada burada İsa Allah'ın kuludur ve elçisidir dediğimiz zaman nasıl olur o bizim gibi bir insan olamaz. Mesih e, Mesih kökünden geliyor. Yani dokunduğu zaman her şeyde mucize olabilen, yapabilen mübarek bir insan manasında ve bu da önceki kitaplarda da Yahudilere gelen kitapta da Mesih'le ilgili bilgiler vardır. Ve onların kitabında var olan bir gerçek geldiğinde ise ilk önce itiraz edenler de Mesih'i kabul etmeyenler de Yahudilerdir. Dolayısıyla Yahudilerin bekleyip durdukları Mesih'in İsa Aleyhisselam olduğu konusunda Yahudiler arasında da tartışma çıkmıştır. Ayrıca bir kısım İsa İslam'ı kabul edenler de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu değil o Allah'ın bir parçasıdır. Allah'tan Allah'ın lühiyetine ortak bir e, tanrıdır şeklinde düşünmüşlerdir. Bu manada Kur'an-ı Kerim onu Efendim e, düzeltiyor. Hayır diyor İsa'ya da bir kısımları Allah'ın oğlu derken efendim Allah'ın kulu demiyorlar. Biz bunu Yahudilerden Hristiyan olan Yahudiler ve Hristiyanlığı kabul edenleri yola getirmek için, onların tahrif ettiği konuları düzeltmek için. وَلَلْ مَلَا۪يكَتُ مُقَرَّبُونَ Mukarrab <gülüyor> melekler de, Mesih de Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Melaike-i mukarrabun diye bildiğimiz, Onlar da Allah'ın kuludur. Melek olduğu halde. Demek ki İsa aleyhisselam'ın da bu kadar üzerinde mucizelerin olması, Mesih olması Allah'ın kulu olmaya engel değil ve böyle bir inanç doğru değil. Ne yapacağız? O da Allah'ın kuluydu. Ennehu abduhu ve rasuluhu. Ve kelimuhu ve ruhuhu diye anlatıyor. Ve men yestenkif an ibadetihi kim ki Allah'a kul olmaktan istinkâf eder, kaçınırsa ve yes bir kibirlenirse, kendini büyük Allah'a denk manada büyüklerse fe yahşuruhum ileyhi cemi'a fe se yahşuruhum onları yakında toparlarım, bir araya getiririm, haşrederim beraber ileyhi cemi'a evet onlar onlar Allah'a hep birlikte topa, toplanırlar. Hepsi huzurunda toplanacaklar. O büyüklük taslamanın ve Allah'ın kulu olmadığını söyleyenler bir arada toplanacaklar. Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Evet Ve es tek bir evet, kibirlenenler şu ruhum, Onlar yakında toplanırlar. İleyhi Allah'ın huzuruna cemi'a hep birlikte. Yani kim ki İsa Allah'ın kulu değil. O bir Allah'ın efendim ailesindendir. Oğludur ve de normal bir insan gibi değildir derse melekler melek olduğu halde, mukarrep melek olduğu halde onlar bunu demiyor. Kim bu inançta olursa Allah'a kul olmaktan istinkaf eder, kibirlenirse yarın o efendim yakında onlar kıyamet gününde ne yapacaklar? Allah'ın huzurunda bu demelerinin sözünün hesabını Allah'a verecekler. Bu manada e, yanlış olduğunu açıkladıktan sonra da huzur-i ilahiyede bu inançların, tahrif etmelerin cezasını göreceklerini burada anlamış oluyoruz. Şimdi doğru yolda olanlar, doğruyu bilenler ve de İsa Aleyhisselam hem Allah'ın kulu hem de Allah'ın Resulüdür e, bunca mucizelere rağmen efendim, Bu şekilde inananların mükafatı da elbette vardır. İşte bundan sonraki ayet kelime de 173. ayet kelime de onu anlatıyor. Fe men le dine ve amilussalihati fe fihim ucurahum. Evet, iman edip, doğruyu bilip Allah'a inanıp ve peygamberlere de olması gibi inananlar, gerektiği gibi inananlar, ameli salih işleyenler ise fe ve fihim ucurahum onların mükafatlarını verilecek ve yeziiduhum min fadlihi onlara fadlı kereminden Allah daha fazlasıyla verecek, ziadelleştirecek. Neyini ziadelleştirecek? Mükafat. Fe em ve emmellezine stenkefu ve Yani Allah'ın kulu değildir. Olabilir mi ya? Ondan sonra kibirlenip kendilerini büyüklük taslayanlar Aslında bunu dememelerin altında yatan nedenin de ve istikbar olduğunu yani şeytani bir düşünceden kaynaklandığını anlıyoruz. Feazbu <gülüyor> azab ben azabı elim ile onlar azaba uğratılacaklar. Yakında onlara ne yapacaklar bunların cezasını böyle görecekler azabi elim ura cehenneme atılarak Velaye cidu lehumun illahi ve sonra da onlara. Kimse yardıma ve dost olarak şefaat edemeyecek. Şimdi burada söz konusu olan kimdir? İsa Aleyhisselam'ı efendim ilahlaştıranlar, İsa Aleyhisselam'ı Resul ve Allah'ın kulu olarak kabul etmeyenler, buna yanaşmayanlar. Kibir ve istikbarın cezasını cehennem olarak ödeyecekler. Şimdi buradaki ayet-i kerimeyi kalkıp herhangi bir Müslümana uygulamak yanlıştır. Onun için bazı yerde efendim sözüm ona ben Kur'an'ı anlarım diye yola çıkanların çoğu Kur'an'ın bir öncesi bir sonrası siyak sibak dediğimiz bağlamından kopararak işte Müslümanlara işte e, sanki söylüyormuş gibi mana verip ondan sonra Müslümanları rencide etme durumunda düşmemek lazım. Konunun bir öncesi bir sonrası ayetin neden bahsettiği ile ilgili konu bütünlüğü bakımından sürekli buna dikkat ediyoruz sevgili Burada kimden bahsetti? İsa Aleyhisselam'a doğru inanan, onun Allah'ın kulu ve Resulü olanla, hayır o Allah'ın kulu ve Resulü olamaz. O gönderilmiş bir peygamber ama Allah'ın üluhiyetine e, ortak baba oğul şeklinde inananları anlatıyor. Onların diyor öbür cehenneme atılacak bu inançta olanlar ve onlara kimse yardımcı da olamayacak. Efendim 173'ü de böyle. Şimdi tekrar bir e, ortak bir mal itibariyle tekrar bakalım. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah Celle Celaluhu onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını verecektir. Kimdir bunlar? Özellikle ehli kitaptan e, doğru inanç sahip olanlar. Ameli salih, doğru inanç nedir? İsa Aleyhisselam'a Allah'ın kulu ve elçisidir diye inananlar. Son peygamberi kabul edenler. Bütün peygamberleri kabul edenler. Bunlar içerisinde olur ki bizim peygamberimizi kabul etmezse. İki, Musa Aleyhisselam'ı kabul etmezse. Diğer peygamberleri kabul etmezse bunlar da yine bu. Efendim, Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyenler de yine. Efendim Gerçek imandan dışarı çıkmış olur. Bunlar hepsi azab elimle azaplandırılacaklar. Bunların sebebi. bir peygamberi kabul et, diğerini kabul etmemelerinin altında yatan kaçınmak ve istikbardır. Yani kibirlenmek, büyüklenmek kendilerini üstün görmeleridir. Çünkü hem Yahudilere gelen kitapta, İsrailoğlu'na gelen kitapların hepsinde, hem de Kur'an'da, Efendim Aleyhisselam'a gelen kitapta bu peygamberler Allah'ın kulu ve elçisi olarak belirtilmiş, bunlar kibirlenip istikbar etmiş olmalarından dolayı da, efendim, kabul etmediler, bir diğerini reddettiler. Aynı şekilde bizim peygamberimizi de peygamberliğini sorgulayıp kabul etmeyenlerin altında yatan neden kendilerini üstün görmüş olmalar. Kimi hasetçiler, kimi de kendilerini üstün görmüş olmalarından başka bir sebep yoktur diyor. İşte bu istinkat ve istikbarın kendilerini üstün ve farklı olma inançlarından dolayı da ne yapacaklar? azabı elime çarpılacaklar. Ve de kimse onların yardımına gelemeyecek. Ya eyyuhennas. Yani 174. ayet-i kerimede. E, dikkat buyurursa Kur'an-ı Kerim'in önceki ayetlerinde de gördüğümüz gibi. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tekrar bir de iman ehli diye anlatırken sonra bütün insanlığa yöneliyor. Tekrar insan olarak, insana, insana muhatap oluyor. Niye? Çünkü merhamet ederek Allah lütfedip, kerem edip, Şu insanlığınızı konuşturun. Dikkat edin. Yani biraz düşünün diyor. Bütün insanlara konuşuyor. Diyor ki Ya yuhennaz. Bunca anlattıktan sonra ey insanlar Gaccaekum burhanum mirabbikum. Rabbinizden bunca delinler, mucizeler, ayetler, vahiyler geldi. Peygamberler geldi. Ven aleyküm ileyküm nuran mubina. Size nuru mubin. Açıktan nur geldi. Açıktan nur nedir? Nuru delil diye göstermek biraz e, abes kaça. N e, nuru mübin diye anlatılmış olan şey nedir? Allah'tan gelen ruhtur. Her insanda var bu. Akıl, nur. Kitap, nur. Peygamber, nur. iman nur. Biraz düşünün diyor ya, biraz düşünün. Bunca delil gelmişken azıcık biraz düşünün. Göreceksiniz ki iman edeceksin. İman etmek o kadar kolay. Her şey deliller ortada. Burhan ortada. Efendim Azıcık nuru mubin Sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Onun da Allah size vermiştir. Akıl vermiş, izan vermiş, şuur vermiş, iman vermiş, kitap göndermiş, vahiy göndermiş. Tekrar bu ayet-i kerimede ne yaptı? Allah insanları muhatab aldı. Önceki ayet-i kerimelerde ey iman edenler derken, ey ehli kitap derken, iman edin derken burada bütün insanlığı tekrar bir düşünmeye, doğruyu bulmaya davet ediyor. Çünkü bulacaklarını onlara söylüyor. Siz az biraz düşünün, biraz gayret gösterin. inanacaksınız göreceksiniz, hakikati bulacaksınız. Bunca burhan, bunca delil, bunca nur gelmişken diye. Aslında dikkat buyurursa burada nur kelimesinin yine Süreyf Zariyat'ta ya da Süreyf Şura'da geçen birkaç defa iman ve kitap nur olarak, ruh nur olarak anlatılırken, nurla ilgili ifadelerin üzerine durmaya efendim, gayret ediyorum. Çünkü bunlar boşuna gelmemiştir. Nur sadece bir Efendim şöyle lambayı yaktın aydınlandı falan değil. Burada bir teşbih var ama özellikle nur diye anlatılıyor iman konusu. İmana davet edilirken, ruh anlatılırken, kitap anlatılırken, peygamber anlatılırken bir de nurdan bahsediyor. Onun için kitabı anlatırken kime hidayet eder kitap? Nursuzlara değil. Kitabı nursuz okuyan, sadece teks okuyan. İşte bu kadar da diyen değil. Yani bu kitap Allah'ın nurudur, Allah'ın kelamıdır diye bir bakışa sahip olanlar. İmana nur diye bakanlar, ruhsuz insan gibi, nursuz insan olarak değil, nuruyla bakanlar. Burada bir şeyler söylüyor, herhalde farklı bir şekilde bu ifadeyi anlıyorum Efendim sevgili kardeşlerim. Çünkü bütün insanlıkta bu var, eğer ki yeter ki buna kapısını açsın, gönül kapısını açsın, Kur'an'ı anlayacaktır. Ama nursuzsa, imansızsa artık ona bir şey yapamazsın. O kişi bile bile bu delilleri görmezlikten gelir ve Ve asla da inanamaz. Her ne kadar kitabı ezbere bilse bile gerçeğine inanamaz. Efendim 104. ayet-i kerimede, 174. pardon, bu ayet-i kerimede böyle mana verdikten sonra, bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım. 175. ayet-i kerimedeyiz. Bu ayet-i kerimenin metnine şöyle bir bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmel lezine amenu billahi ve tesanu bihi. Allah'a iman edenlere gelince Allah'ın emrine, buyruğuna, kitabına, peygamberine sımsıkı sarılan, ittisam etmiş, tam uymuş insanlara gelince fese yuduhu fi rahmetin minhu ve fadl Evet, kendisinden olan bir fadilet, fazilet, fazilet erdemlilik, güzel ahlak ve yardım Ve de yine kendisinden olan bir rahmet, rahmete onu girdirecek. Buradaki rahmet ve fadıl, fazilet hem dünyevi mükafatlar olarak anlamak lazım hem de ahiretteki cennet. Ahirette rahmete uğramak nedir? Cennettir, bağışlanmadır, kitabını sağ elinden almaktır, köprüyü geçmektir, Sırat Köprüsü'nün. Efendim Allah'ın cemalini görmektir. Bunlar hepsi, Selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Evet, size Allah'ın selamı olsun. Hadi girin cennete denileceklerden olmak. Sonra efendim, orada yüksek derecelerde, makamlarda cennette olmak. Allah'ın faziletiyle, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın rahmetine uğramak. Onun için bir ifade insana ne diyoruz? Allah rahmet eylesin. Dediğimiz zaman bunların hepsini bu fi rahmetin minhu ve fadlin. feseyuduhu fil rahmeti burada cennet demiyor da aslında cennete giren her insan Allah'ın rahmetiyle girdiğini de burada anlıyoruz sevgili kardeşim. Demek ki bu ayet kelimenin dizayını şöyle bakınca kelimenin e, nazmın teksin kendi kuruluş kuruluşuna bakınca ben bunları aklıma geliyor. Burada feseyuduhu cennetin tecimin tahtiyal enhar demiyor. Ne diyor? Fi rahmeti ve fad Allah'tan bir fazilet Ve bir rahmet içerisinde olacağı bir yere girecek. İşte cennette ne var sorusuna da cevap o teşkil ediyor. Sonra ve yehdihim ileyhi ona yolu uğrayacak bir yola girecek. Allah onu kendisine hidayet erdirecek. O nereye, hangi yolu o yol? Sırata müstakima, sıratı müstakim. Allah'a hidayet yolu neresidir? Sıratı müstakimdir. Dost doğru yoldur. Sapık yollar, sonra sapanlar, talih yollar, efendim dolambaçlı yollar falan değil. Ama bu yol öyle bir yoldur ki direkt burası Allah'a götürüyor bizi. Sonu, nihai olarak bizi Allah'a götüren bir yola hidayete erdirecek onları. Kim onlar? Onlar ki Allah'a tam iman ettiler. Sonra Allah'ın efendim buyruğuna tam sarıldılar. Peygamberini sünnetini yaşamakta tam ihtisam gösterdiler ve de Allah onu rahmetine ve fazla keremine koyacak, girdirecek ve hidayeti tam bir şekilde sırat-ı müstakim olarak hidayete erdireceğini bu ayet-i de görüyoruz. Bakalım burada maal olarak ne verilmiş? Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden verilmiş. bir rahmet ve lütufa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola hidayete erdirecek. Demek ki Allah'a varmayan bir yol sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı müstakim ölçümüz nasıl olacak? Bizi Allah'a götürecek. Sure-i Lokman'da yine ne diyor? Vet tebi sebilen en abe tebi sebilen en abe ileyhi. Evet. Orada yine beni, seni diyor bana getirecek birini bul onun yoluna gir diyor. Seni bana getirecek ve <gülüyor> tebi uy sebiyle birinin yoluna gir uy ona tabi ol tebi sebiyle men enabe illeyye bana seni getirecek seni bana inabe ettirecek efendim bana tam sağlam bir ihtisamla inandıracak ve dediğimi yapacak birini bul o seni bana getirsin hani aracı yok hani kimse kimse aracı olamaz bu aracıyı reddediyoruz falan. ruhbanlık yok ama aracı değil ruhbanlık ruhbanlık şudur başkasının günahını affetme pozisyonunda olmak bu yoktur bu yasaktır İslamiyet'te yoktur Hristiyanlık sonradan bunu bulmuşlar uydurmuşlar Hristiyanlıkta da esas Hz. İsa da Musa Aleyhisselam'da böyle bir şey yok Şimdi orada bu efendim madem ki bu günah işle, günahlarını başkasını affetme pozisyonda kendini görüyorlar. Öyleyse hiçbir aracı yok falan Dinimizde aracı yok. Böyle bir şey yok. İşte Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Size okuduğum ayet-i kerime. Ve men yeşfâ şefâten haseneten. Kim ki kime aracı olursa güzel bir hayırlı işte. Ondan da onun nasibi vardır diyor ayet-i kerimede. Süreyi Nisa 185'te. Bunları varken kalkıp efendim Hristiyanlara benzememek için diyoruz da işte faham. Kimileri efendim kaderi suiistimal ediyorlar ise kaderi hiç kaldıralım. Öyle olur mu? Ya yani birileri suiistimal ede camide kaldırırız mı? Namazda kaldır. Suiistimal edenler de var. Bu sapık bir inançtır. Bu inançta olanlar, Mutezile inancında olanlardır. Onları hemen şu sıra öyle bir kabul ediyorlar ki koşu herkes aynı şey söylüyor. Onun için dikkat et buyurun. Buralarda böyle bir şey Ve bu ayet-i gördüğümüz gibi doğru olan böyledir. يَسْتَفْتُونَكَ Senden fetva istiyorlar. Hangi konuda? Onun cevabını veren ayet-i Yani 176. ayet-i kerimedeyiz. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ Kelale konusunda senden fe, fetva isteyenlere fetvayı şöyle ver. Evet. Senden fetva istiyorlar. De ki onlara... Allah size kelale yani babasız ve çocuksuz kimsenin miras hakkı konusunda şöyle anlatıyor. Inim run heleke lese lehu veledun eğer birisi helak olsa çocuğu olmayan bir kişi ölür ya da ölür de kız kardeşi bulunursa ve lehu Evet, leyse lehu veledun, oğlu yok, ve lehu uhdun, kız kardeşi varsa, fe leha nısfü ma tereke, terekenin yarısı vardır onun için. Kelale kimdi? Babasız ve çocuksuz kimsenin, evet, mirasıyla ilgili sorduklarında onlara diye herhangi birisi, efendim, bir kimse var. çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı onundur. Ve huve yeri suha in lem yekun eğer onun için evlat yoksa ona varis olur. Evet. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa erkek kardeş ona varis olur. Çocuk yok çünkü başka bir ortak da bulunmayınca mala ortak olacak. O zaman erkek kardeş ona varis olur. Buradaki anlatılan olay ile e, süre-i nisanın başında geçen olay arasında bir fark var. Orada da kelale geçiyor ama oradaki e, üvey anne ile, üvey kardeş ile babayla ilişkili bir olaydı. Buradaki esas itibariyle anlatıyor. Onun için bu ufak bir farkı. O zaman da söylemiştik. فَاِنْكَانَتَسْنَتَيْنِمْ فَلَهُمَا سُلُسَانْ مِنْ مَا تَرَكٍ Eğer kardeşler iki olursa bu zaman her birerine üçte, efendim iki olarak erkek kardeşin bıraktığın üçte ikisi onlarındır. Eğer kız kardeşler iki olursa bu zaman geriye kalan o maldan erkek kardeşin bıraktığının 3'te ikisi onlarındır. 3'te efendim 2 oluyor bir defa. Çünkü 3'te 1 bir her birine düşünce toplu olarak bölüşecek durumda 3'te 2 oluyor. Ve inkanu ıhveten ricalen ölen kişinin eğer ki erkek ve benisan erkek ve kız olarak eee kardeşleri var ise feli zekeri misl hazzil unseye o zaman Erkek için kadının iki payı vardır. İki kızın hissesi kadar pay vardır. Yani iki e, kadına bir erkeğe şeklinde ve burada e, demek ki ya da tersine söylersek erkeğin bir payı kadının iki payı olarak her birerine bölüştürülüyor. Yarısı yani erkeğin aldığının yarısını. Efendim e, birer olarak kadınlar alıyor, top, toplam olarak yarıyı birleştirince yine bir erkeğe denk şeklinde bir paydan bahsediyor. Evet, eğer erkek kardeşler, eğer kardeşler erkekli kızlı iseler o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır diye. Yübeyinullahu lekum en tadillu Allah size bu kadınların hakkıyla ilgili terekenin mal bölüşümü hukukunu nasıl olduğunu açıklıyor. Neden? En tadillu siz sapmayasınız. Birbirinize efendim sapıtarak haksızlık vermeyin yapmayasınız diye size hükmünü böylece sapmayasınız diye açıklıyor. Vallahu bikulli şeyin alim. Allah işin gerçeğini her şeyi bil, bilir ve bu işin gerçeğini de bilir. Yani size bu hukukun doğru olan böyle olduğunu neden ve niçinlerini, hikmetini, her şeyini Allah bilmektedir. Diye bunun böylece kabul edilmesini bizden istiyor. Şimdi Süreyi Nisa'nın başından beri anlatılan konu kadınlarla ilgili, kadın halklarıyla ilgili olduğu için e, genelde İki konu üzerinde süreyi değerli toplam atabiliriz. Birisi, kadınların bir kısmı e, küçük yaşta kalıp yetim ve babası annesi olmadığı zaman amcaları ve diğer insanlar yanında evinde büyüdüğü zaman onların haklarının yenilmemesi, korunması ile ilgili başlangıçta açıklamaları mevcut. Sonra, Onların malları büyüdüğü zaman, büyüdüğü zaman doğru bir şekilde onların mallarının kendilerine verilmesi eğer sefih ya da malın kullanma durumunda bilgi sahibi değil ise bu bilgiyi de onlara bir veli tayin edilerek verilmesi konusunda ayetleri gördük. Sonra da bu hukukun yani mal bölüştürme biri vefat ettiği zaman nasıl olacağıyla ilgili bilgileri gördük ve başında yine tırnak içinde de şunu söyleyelim Eğer ki onlar e, evlenme durumunda iseler onları ever, eğer öyle değil de siz aynı evde kalmak istiyorsanız Efendim kendi hanımınızın yanına onlardan birer, ikişer, üçer, dörder alabilirsiniz. Burada söz konusu ona birden fazla evliliğe müsamahayla e, cevaz verilmiş olmasının altyapısı onların e, muhtaçlığıdır, onların sosyal yapı kazanmasıdır. Öyle ya böyle efendim bir aile kazanmış olmaz Çünkü yetim olan kadınlar savaşta sonra annesi babası kalmamış olanların daha sonra büyüdüğü zaman çevrede ortada kalması söz konusu. İslamiyet direkt dışarı atmıyor. O önceden var olan akrabalar içerisinde bir yerde efendim bir e, sosyal yapıyı kazandırmak istiyor. Bu cevazı suistimal etmemek lazım ve birden fazla evlenmeyi cevazın altyapısı budur. Ee, birden fazla evlenmeyi bu cevazın verilmiş olması e, en sonunda da sizin için tek daha iyidir. Çünkü her ne kadar uğraşsanız da kadınlar konusunda adil olamazsınız. Bu sizin için zor olur. Efendim, e, diye de birin bir evlilik üzerine teşvik yapılmıştır. Bugün için bazı yasakların konulmuş olması İslam'ın Bu ince dokusunu anlamayan insanlar tarafından e, ve biraz da Hristiyanlara özentiden kaynaklıdır. Çoğu kadınların da egoist olması, her şeyi kendisinin sahibi olmuş olma istekleri de bunu kamçılamış olabilir. Bunlarla birlikte şöyle değerli toplu bir cümle söyleyecek olursak, biz İslam'a göreni ne olduğunu hem mal bölüşümünde hem de aile ve evlilik nikah bahsinde çok az uyguladığımızı hatta çok az baktığımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan doğru bir şekilde İslamiyette nasıldır diye bakmamızı efendim bununla ilgili fıkıh kitaplarında tereke ve mal bölüşümü veya da evlilikle ilgili birçok konuyu bakmamızda büyük fayda var sevgili kardeşim. Bugünkü sohbetimizi inşallah tefsir dersimizi de bu kadarıyla yetinelim. Çünkü bunun tafsilatı ile ilgili bilgiler E, fıkıh kitaplarında iştihata bağlı olan kısımlarıyla birlikte geniş bir şekilde yer verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili, gusulle ilgili, teyemmümle ilgili ve bir de e, bir de kadın haklarıyla ilgili diğer ibadetlerle olan ilgili tafsilat verilmezken buralarda çok ince tafsilatına kadar e, İslam hukuku hususunda kadınların e, haklarıyla ilgili konularda Efendim çok daha detaylı bilgilerin verildiğini görüyoruz. Bu da başlı başına İslamiyet'in kadınlara verdiği önemini bir ifadesi olarak anlıyorum. Efendim Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun, üzerimize olsun. Rabbim Kur'an'ın hidayeti yolu üzerine bizleri daim eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Esselamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Evet burada eğer ki odada bir soru falan varsa ona da bir bakayım ben e, diğer Facebook'takini kapattım. E, bu konu bu ayetlerle ilgili bir bölüm varsa onu da alabiliriz yoksa inşallah burada da mikrofonu bırakayım.